22. konu Musab bin Umeyr'in Saad bin Muaz'ı İslam'a davet etmesi ve onun da Müslüman olması sonra Hüseyt mızrağını alıp Saad'ın kavminin yanına gitti. Onlar hala bıraktığı yerde duruyorlardı. Saad bin Muaz onun geldiğini görünce yanındakilere Allah'a ent içerim ki o buradan ayrıldığından daha farklı bir yüzle geliyor dedi. Hüseyt onların yanına geldiğinde Saad ona ne yaptın diye sordu. Hüseyt şöyle cevap verdi: ben o iki kişiyle konuştum ve onlardan bir zarar da görmedim, onlara bir daha bize gelmemelerini söyledim, onlar da istediğini yaparız'' dediler, fakat duyduğuma göre Beni Haris kabilesi Esat bin Zürare'yi öldürmek üzere yola çıkmışlar, onlar Esat'ın senin halanın oğlu olduğunu biliyorlar ve maksatları da seni tahkir etmektir. Bu cümleden anlaşılıyor ki İslam'ın lehinde insan hilafi hakikati söyleyebilir. Bu duruma öfkelenen Sa'd bin Muaz ayağı fırlayarak mızrağını kaptı ve ey Üseyd, sen sana verilen görevi hakkıyla yerine getiremedin, dedi ve sonra Esad ile Mus'ab'ın yanına gitti. Onların sakin bir şekilde oturduklarını görünce Üseyd'in o sözleri kendisini tahrik etmek için söylemiş olduğunu anladı, yanlarına vardı ve onlara sövüp saymaya başladı. Sonra Esad bin Zürare, ye-eba-ümam, andolsun, eğer sen benim akrabam olmasaydın bunu yapamazdın. Niye yurdumuza gelip de hoşumuza gitmeyen şeyler yapıyorsun, dedi. Esad, Mus, Ab'a şöyle dedi. Ey Musab, sana, arkasında bulunan kavmin efendisi, önderi geldi. Eğer o da sana tabi olacak olursa onlardan iki kişi bile kalmaksızın kavmin hepsi tabi olur. ''Bunun üzerine Mus, abeyanımıza oturup da sözlerimizi dinlemek lütfunda bulunur musun? Eğer hoşuna giden bir şey olursa kabul edersin, şayet hoşuna gitmeyecek bir şey olursa biz de konuşmayı bırakırız.'' dedi. Bu sözleri işiten Sa'd, ''Sen insaflı bir söz söyledin.'' dedikten sonra mızrağını yere saplayarak yanlarına çöktü. Musab ona da İslam'ı arz etti, Kur'an okudu. Musab, ''Ukbe'ye göre o az Azuruf suresinin baş tarafını okumuştur.'' Esad ile Musab onun halini şöyle tasvir ederler, o daha Müslüman olacağını söylemeden biz onun yüzünde İslam'ı görmeye başladık, çünkü yüzü pırıl pırıl parlıyordu ve yumuşamıştı, sonra Sad onlara siz Müslüman olmak, bu dine girmek istediğinizde ne yapıyorsunuz, diye sordu, onlar yıkanacaksın, boy abdesti alacak, her iki elbiseni de temizleyeceksin, şehadet getirecek ve sonra iki rekat namaz kılacaksın, dediler. O da kalktı, bunları yaptı. Sonra mızrağını alarak Kam'inin ve Üseit bin Hudayr'ın bulunduğu yere döndü.